Allah'ın Rabbı Alaemin, ve laaqaibetül Muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Ellezeyine amenu ve amilu s-salihati t-toba l-ahum ve husnü m-a-ab Sadaqallahu l-azim Ve belâna rasuluna el-nabiyyü kerim ve nâhnu ala zâlike min as-şâkirin as-şâhidin bi kalbin sileim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 fakat sabrederlerse, dışarıda çile görünen şeyler gönül aleminde zevk ve neşe ve sürura inkiyâbeder. Onların dünya hayatını da Cenab-ı Hak adeta ruhani alemlerinde cennete çevirir. Dünya hayatı böyle. Fazla uzak ölürken muhterem müminler cennet hayatı ölürken de şöyle mühürlenir gözleri açık arşama bakıyor Allah'ın Nurdan bakıyor Resulullah'ın cemaline bakıyor cennetlerimi seyrediyor o cennetlik insanı vefatı anında görürsünüz adeta gül gibi neşe içerisinde ve muhterem müslümanlar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 İçeriye girenler kimseyi görmüyor ama gönül gözü açık olduğu için Cenabı Abdülkadir Geylani Hazretleri görüyor. Bütün icel kendisini ziyaret ediyor ve en son kelamı şöyle. Subhanen teazzede bil kudreti baka ve qahara al ibade bil aczi vel fakri vel fena. O Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim ki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 Mahşerde Mevla'nın gölgesi yani himayesi arşın gölgesi sonra cennetli kullar muhtemel müminler sırata sevk eder Mizanla tabi ameller sorulacak ey mümin güzel mümin hayatı boyu çırpılmış Rabbime kulluk edeceğim derdiyle ömür geçirmiş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 فَهُوَ fi اِشَةٍ raziye, Hasenatı ağır geldi mi o razi olduğu maişet içerisinde cennetlere ve nimetlere. Ya hafif geldi mi işi yama. Eğer şefaatçisi varsa ne hale? Muhterem Müslümanlar Allah Resulü ile yakınlaştıysa, İslam büyükleriyle tanıştıysa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 Peygamber-i Zişan Efendimiz'in sahih hadisidir. Mevlana Celaleddin Rumi Rubi de bu hadisi mesnevisinde naklediyor. Muhtemelen Müslümanlar. Hadis kitaplarında da geçiyor aynen. Cenab-ı Hak mahşerde, ahiret gününde o büyük dehşet gününde, mekandan münezzeh olarak buyuruyor ki, Ey dünyada makam ve mansuba sahip olanlar,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 Hı? Dünyacılar, muhterem Müslümanlar ya ya, Gel bakalım sen bizdensin Ve hakeze ve hakeze Mahşerde Allah böyle buyuracak Siz dünyada Sizden olanları Yükselttiniz, bugün ben de Ehlimi yükselteceğim Buyuracak cenab mahşerde Eynel müttekun Nerede mütteki ve salih kullarım Kalsınlar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 وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ فَهْوَاسِنْca Hazır bulduk, zerresiz ayı olmadan Devasını söyleyeyim mi? Geçecek biraz sonra En az on katlanarak مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ Bir kimse, bir hasene işlerse on katlanacak Muhtemelen Müslümanlar ihlası iman ve ameli daha yüksekse aşkı meşesi daha yüksekse meselullezina yunfikun amwaluhum fi sabilillahi kemesel habtin anbetes seb'a sanabil fi vallahu limen Cenab-ı Hak çiftçinin attığı tohum misali bir tohumdan yedi başak ve her başakta yüz tane yedi yüz katlayacak bununla da kalmayacak bana bakın müslümanlar bu tahir hoca bahşişi filan zannetmeyin ha bu Allah kelamı alemlerin lütfu sonsuz Rabbi Kur'an'ında böyle buyuruyor Allah kelamı yedi yüz katlayacak Onunla da kalmıyor. Vallahu yuzayifu limen yasha. Bu 700'ü 700.000, 700 milyon katlayacak. Vallahu yuzayifu limen yasha. Onunla da kalmıyor. Ey vallahi ben bu Allah'a inanıyorum. Siz de inanıyorsunuz. Vallahu <gülüyor> vasîun alîm. Cenab-ı Hak lütfu sonsuzdur. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. İnna Allaha yerzu <gülüyor> bu men yasha bi gayri hisap diye ayetlerde.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 Rabbi'me böylece inanıyorum. Siz de böylece inanın inşallah. İnşallah. Evet. Mahşer'de yüce Mevlam sabreden kullarına bir de dilediği kullarına rızık verişte ki bu rızık hani inna Allah hayruzu men bir bir ayet okuduk ya dünyadaki rızkı olarak da mahşerde ve ötesindeki manevi rızık olarak da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 Veli kullarının sevgisini gönlümüzden alma. Ay. Müslümanlar ey vallahi bakın yaşadığımız günden beri benim yaşım 74 yıl başından sonra 75'e girecek. Duva ediniz hayırlı ömürler olsun inşallah. 50-55 seneyi iyi hatırlıyorum.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 ''Çabuk geç ey mümin yoksa nurun de ateş bırakmayacak bir Ben bu büyüklerin eteğine çelik pençemle sarılmışım, bırakmayacağım inşallah. Sizle de öyle diyorum, tamam mı? Başta Peygamberi Zişan Efendimiz, sonra sahabeyi kiram efendilerimiz, sonra ey imme-i müştehidin efendilerimiz sonra selefi salihin ve hakede muhterem müslümanlar sizi böylece cennete mukaddime olarak götürmüş olduğum mazuma dönüyorum hadi bakalım cennette şöyle bir aleminizi yaşaya durun tamam mı dersimin serrafasını tezcin eden ayeti kerimede Alemlerin yüce Rabbi'yi böyle buyuruyor. Söretü'r-ra'd Ellezîne <gülüyor> âmenû ve amilûs-sâlihâti tuğba lehum ve husnüme âk Onlar ki iman ettiler. Rabbim köklü imanımızın nurunu daima gür kıl Allah'ın. Gönlümüzü, kalbimizi cennete çevir. Aşkın ve derdinle dolu kıl içimizi ya Rabbi. Onlar ki iman ettiler. Ve amilus salihati. Sadece, sadece inandık deyiverip de bırakmadılar. Yahu sadece siz mi Müslümansınız? Biz de Müslüman.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 şakavetler, cinayetler neler neler dünya bugün bu hale geldi Allah sonumuzu hayretsin inşallah ya. ekranlarda seyrediyorsunuz Allah'ın günü korkunç hadiseleri ya Rabbim tarihin derinliklerine doğru uzanan Kökü fahri kainata, İslam'ın vahiy günlerine varan bu Necip milleti felaketlerden, kötü günlerden sen koru ya Rabbi diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, iman ettiler ve salih amel işlediler deyince, yani salih kullar, hatıra olarak şunu söyleyeyim, 3 peygamber, bütün peygamberler öyle de, Kur'an-ı Kerim'de 3 nebiden, 3 peygamberden, Peygamber oldukları halde, Halilül Rahman olduğu halde beni salihlere ilhak et ya Rabbi diye dualar var. Bakınız, salihlerden olmanın ehemmiyetin ne kadar mühimmiş Allah huzurunda. İbrahim Aleyhisselam Rabbi <gülüyor> <gülüyor> hebli hukman ve elhitni bis salihin. Eğer Rahman olduğu halde Allah'ın seçtiği ve sevdiği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 ve adihli rahmetin ki ibadık salihin diye dua ediyor. Süleyman Aleyhisselam o büyük saltanatın içerisinde müteremmimler kuşların dilini, kurtların dilini, karıncaların dilini, mahlukatın dilini mucize olarak kendisine vermiştir. Suretin suretün Nemil'de fetabessame vahika min kavliha. Süleyman Aleyhisselam askeriyle ordusuyla geliyor.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 saatlerce Eyüp de hayran hayran o taşları seyrediyor hepsi gerçek medeniyetin birer şaheseri ve abidesi azmikavi zevki selim muhterem Müslümanlar azmikavi zevki selim sanat ve güzellik neşesi ecdamızın daima gönlünde böyle suyu yukarıya aktıran dedem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 Ehli fesada karşı mücadele, zalimlere karşı mücadele, mücadele, mücadele, şeytana karşı mücadele, dünyanın fitne ve kötülüklerine, kötülüklerine karşı mücadele, öyle olunca Tuğba aleyhüm, cennette senin için o salkımlar önüne kadar geliyor. Kafiri yerli çıldırtmak için söylüyorum muhterem sumalar, tamam mı? Münafığı yerli çıldırtmak için söylüyorum koparıyorsun yarabbi üzüm neşesiyle diyorsun yiyorsun üzüm neşesi veriyor ağzına alırken muz neşesiyle muz zevki veriyor mümin kardeşimin biri eriyi çok sever biri koruğu çok sever yerken erik zevki alıyor o biri koruk zevki alıyor o biri baklava zevki alıyor o biri ve hakeza ve hakeza tuğba ağacının meyvesi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 ve sari'u ila mağfiratim min Rabbikum ve cennetin arzuhe semavat vel arz evet İki ayı celle sarih olarak açıklıyor Allah'ın o, o müminlere vereceği cennet sama ile arzı birleştirdiğiniz zaman ne kadar genişse Cenab-ı Hak mahşerin ötesinde mümin kullarına bu kadar genişlikle cennet verecek da.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 Devrin fitnesinden muhafaza buyursun. Evet, ezanımız okundu, vaktimizde ilerliyor. Sizi rahatsız etmek de istemiyorum ama hiç olmazsa bir de hadis okuyayım ve sözü keseyim. Ayeti Kerime'den sonra bir de hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Tuba lil muhlisîn tenceli anhum kullü fitnetin zalma.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 İlahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resulü